Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diyar TV'den tüm yaşılarımıza tüm küçüklerimize, tüm öğrenci kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Bir Söz, bir söz Hakkı <gülüyor> programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamdedilmeye layık olan O'dur. Bütün sıfatlarında, bütün isimlerinde hamde layık olan O'dur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim söz hakkı başlıyor. Hoş hoş efendim Zülce'yle hoş Nasılsınız? Hoş bulduk. Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Ellerinize mümkün. Efendim Atilla Duman, selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Köpeğe dokunmak haram mıdır? Hayırlı nurlu programlar, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin, Ve ila cemil enbiyeyi vel mürselin, ve ila cemil evliyeyi, Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Köpeğe dokunmak haram midir? Her ne kadar mezhepler böyle farklı görüşler beyan etseler de bize düşen en kolayını seçmektir. İşi, hayatı zorlaştırmamaktır, kolaylaştırmaktır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurdu. Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar. Yani o, o yükün altından kalkamaz. Ezilir. Yanlış yapmış olur. Onun için, e, biz kendi görüşümüzü beyan ederken, kolay olanı tercih ederiz, alimlerimiz. Nasıl iştahat etmişlerse, farklı farklı da olsa biz kolay olanı tercih ediyoruz, onun için. Yani herhangi bir şekilde dokunmak caizdir, e, haram olmaz diyoruz. Efendim, Bandırma Edincik'ten Mümin Tufan. Hocam, selamünaleyküm. aleyküm. Sizi her akşam dinliyorum. Allah sizden razı olsun. Çok Amin. istifade ediyorum. Sorum şu, Allah bizi bu dünyaya getirmesinin gayesi nedir? Bizden ne istiyor? Saygılar. Evet. Bu varlık sorusu, hayat sorusu, Allah'ın bizi bu dünyaya göndermesindeki muradi nedir? Eğer biz bu soruya cevap veremediysek, Hiçbir soruya doğru cevap bulmuş olmuyoruz, bulamayız. Bu mümkün olmaz. Bu hayattaki varlığımızın sebebini, Allah'ın muradını bilmemiz gerekir ki, hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini bilelim. Ona göre onu yaşayalım. Eğer dünyada neden olduğumuzu bilmiyorsak, Allah'ın bizi dünyaya neye gönderdiğimizi bilmiyor, anlamadıysak bu durumda, Doğru yapma imkanımız olmaz. Kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışırız ki ebedi hayatı kazanmak için. O da bizim kendi kendimize e, kurduğumuz hayalımız olur, zannımız olur, vehmemiz olmuş olur. Allah'ın bizi dünyaya göndermesindeki muradını Allah'tan öğrenmemiz gerekir. Bunu böyle birkaç kelimeyle anlatmak e, yetmez. Ben kısaca biraz izah edeyim. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, Allah ölümü ve hayatı yarattı ki, hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Bu bize ait olan durum, bizim anlamamız gereken. Allah bizden güzel yapmamızı istiyor. Güzel yaparsak kazanırız, güzel yapmazsak kaybederiz. Güzel yaparsak güzel olmuş oluruz, güzel yere layık olmuş, cennete layık olmuş oluruz eğer güzel yapmazsak, güzelliğimizi kaybederiz. Allah'ın bir muradı vardır. Önce Allah'ın muradını anlamak için Allah'ı tanımak gerekir. O'nu tanımadan, O'nun muradını anlamak mümkün değildir. Allah'ın da bir e, hazi vardır, sevmesi vardır yani. Sevmesi vardır, gazap etmesi vardır. Bununla beraber küsmesi vardır, darılması vardır. Kulünü ciddiye alması vardır, ciddiye almaması vardır. Kul kendisini unuttuğunda onun da kuluna unutulmuş muamele yapması vardır. Eğer Allah sever ve sevilmeyi istiyorsa bu durumda Allah sevilmekten haz alıyor demektir. Allah'ı sevdiğimizde bu Allah'a bir faydası olur mu? Haşa ama Allah ondan haz alıyor. Ne burada ayet-i kerimede eğer siz iman etmezseniz, iman edip salih amel işlemezseniz ya da siz dininizden dönerseniz Allah sizin yerinize bir topluluk getirir ki başka bir kavim yaratır ki onları Allah'ı sever, Allah da onları sever. Yani Allah kendisini seven kullar görmek istiyor. Bununla beraber hayat bir imtihan, o sevgiyi kazanmak gerekiyor. Kul Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışırken, evet çaba gayret sarf eder, sıkıntılara katlanır. Allah kulunun o çabasını, gayretini sever. Bu da abdiyettir. Allah'ın kendisini sevmesi için kulun çaba gayret sarf etmesi kulluktur. Abdiyet. Allah kulunun abdiyetini sever, abdolmasını sever, abdolsun diye yarattım buyurdu zaten. Evet. Bu durumda Allah insanı kendisini abd olsun, kendisini sevsin, iman etsin, sevsin. Buna beraber onun sevgisini kazanmak için abd olup çaba gayret sarf etsin. Onun sevgisi peşinde koşsun. Onun rızası peşinde koşsun. Rabbim beni sevsin diye çaba gayret sarf etsin diye yaratmış. Allah bundan haz alıyor. Bunu unutmamak gerekir. Yoksa böyle e, yaratmış, dünyaya göndermiş, iyi yaparsan cennete, kötü yaparsan cehenneme, öyle değil. Allah'ın sevmesi vardır, sevmemesi vardır. Allah'ın gazap etmesi vardır. Evet, kısaca bunu böyle anlamak gerekir, eğer buna cevap e, verebilirsek, gönlümüz bu konuda mutmain olursa, Rabbimizin bizi neden yarattığını, bizden ne istediğini anlarsak, hayatı doğru yaşarız. Onun için örnek veriyoruz. İnsanlara sormak lazım. Kendi kendimize sormamız gerekir. Benim bu hayattaki hedefim nedir? Gayem nedir? Amacım nedir? Eğer insan buna benim bu hayattaki hedefim, gayem, amacım Allah'ın rızasını kazanmaktır. iman etmektir. Allah'ı sevmektir. Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Allah'a abd olmaktır. Bununla beraber Rabbimi tanımaktır. Onu anlamaktır. Kendi üzerimden tanıyıp anlamaktır. Onu El Esmaül Hüsnasından anlayıp tanımaktır. O isimleri kazanmaktır. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaktır. Allah'a yeryüzünde halife olmaktır. Dolayısıyla Hazreti insan olmaktır, Adem olmaktır. Derse soruca doğru cevap vermiş olur. Benim bu hayattaki gayem budur derse o zaman evet bu doğrudur. Hakikati anlamıştır. Eğer bunu diliyle söyler, gönlü bunu tasdik etmezse o yalancı olmuş olur. Eğer amacı böyle değilse ne yapması gerekir? Evet, i̇manını artırması gerekir. Bütün varlığı bir ayet olarak kendini Allah'ın kitabı olarak okuması gerekir ki bunu anlasın. Allah onun gönlünü aşsın. Ee, onun için. Hedefi eğer belliyse, bu Allah'ın rızasıysa, dostluğuysa, sevgisiyse hayatı anlamıştır. Değilse anlamamıştır. Neyin peşinden koşarsa koşsun, onu mutlaka bırakıp gidecek. Ya da o peşinden koştuğu şey kazansa bile ya o onu terk eder ya da kendisi onu terk edip Allah'ın huzuruna gider. Onun için söylüyoruz, bu dünyada, Allah'ın rızasından, sevgisinden, dostluğundan başka kazanılacak hiçbir şey yoktur kul için. Kazandığını zannettiği her ne varsa hepsini burada bırakır, ona ait değildir. Emaneten verilmiş, Allah'ın rızasını kazansın diye, Hazreti insan olsun diye, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşsin, el Esmaur ül onun üzerinde tecelli etsin diyedir. Evet, kısaca böyle, birkaç kelimeyle izah ettim. Arkadaşlar eğer El Esmaül Hüsna'yı dinlerlerse inşallah bunu iyice anlarlar, anlamış olurlar. Biraz çaba gayret sarf etmek gerekir. Hayasın, gayesini, gayesini öğrenmek için. Ne yapmamız gerektiğini anlamak için. Bunu idrak edebilmek için. Gerçek manada Ebedi hayatımızı, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmak için mutlaka önce okumak gerekir, anlamak gerekir. Okuduğumuzu, anladığımızı imana dönüştürmek gerekir. Aklaka dönüştürüp, amele dönüştürmemiz gerekir ki kazanabilelim. Evet, Allah'ın ilk emri okudur. Rabbinin ismiyle okudur. İsmini okudur. İsmiyle okudur. Eğer okuyamadıksa, devamını getirmemiz, anlamamız mümkün olmaz. Evet, önce okumak gerekir. Önce kendimizi okumamız gerekir. Ben kim, ben neyim? Allah beni neden yarattı? Dünyaya neden gönderdi? Beni burada ne yapmam lazım? Benden ne istiyor? Bu sorulara evet, teker teker cevap vermesi gerekir. Kısaca bugünlük bu kadar olsun. Başka bir sefere İnşallah e, izah ederiz. Bununla beraber hayat baştan sona okuldur, okumak gerekir. Allah'ın vahyini okumak gerekir, kendini okumak gerekir, hayatı imtihani okumak gerekir. Yani Allah ona bir muamelede bulunduğunda, Rabbim benden ne istiyor, nasıl yapmamı istiyor, nasıl yaparsam Rabbim razı olur sever deyip okumak gerekir. Dolayısıyla gereğini yapıp Allah'ın rızasını, sevgisini, kazanıp Allah'ın el-esmaül el hüsnasını kazanıp Allah ile güzelleşmek gerekir. Evet. Efendim Halil Barut bir mürşidi Kamil'e tabi olan bir derviş Allah'a vasıl olduğunu nereye gelince anlayabilir ve talar. Devamlı efendim benim pirimin derdi, benim derdim Allah inşallah beni onun yanında ölene kadar ayağının dibinde tutar. Ölümümü Allah'ın yolunda, O'nun kapısında, O'nun hizmetinde bana nasip eder. Derviş olabildiğim mi? <gülüyor> Mübarek ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Bir derviş Allah'a vasıl olduğunu ne zaman anlar? Bunu anlamak için mutlaka Allah'a vasıl olmuş olmak gerekir ki anlayabilelim. Vuslat. Allah'a vasıl olmak, kavuşmak. Allah ona liha diyor. Allah ile, Rabbi ile karşı karşıya gelmek. Önce vuslatı anlatalım. Nasıl vasıl olur? Evet, bir müçhid-i tabi olur. Nefsin mertebelerini birer birer geçer. Bu yolculuğu aşkla yapar. Mürcidi ile beraber nefsini teskiye eder. Yani onu dinler. Yap dediğini yapar, yapma dediğini yapmaz. İtiraz etmez. Eğer yolu onunla beraber yürüyorsa, itiraz etmez. Neyi söylerse onu yapar, onunla beraber o yolculuğu yapar. Bir de onun rabıta yapması gerekir. Rabıtasız hususat olmaz. Rabatayı neden yapıyor? Onun gibi olmak için. Onun tatlığını, yaşadığını yaşamak için Rabata gerekiyor. Her konuda onu kendine örnek alır. Onun gibi yapmaya çalışır. Onun gibi olmaya çalışır ki eğer o Allah'a vasıl olmuşsa o da onun yaptığını yapınca, söylediğini yapınca ne olur? O da onunla beraber o yolculuğu yapar. Allah'a vasıl olur. Vuslat arşta gerçekleşir. Namazı Mirac olur. Namaz, mevminin mihraçıdır, namazı mirac olur. Allah onu huzura kabul eder. Bununla beraber onun manevi durumuna göre, haline göre Allah ona orada evet, hitap eder, muamelede bulunur. Yola başlarken de Allah o aşkı, o muhabbeti verir ki o kul nefsinden geçer, nefsini göremez olur ama nefis teskiye olmamıştır. O manevi aşk, o muhabbet, o muhabbetin nuru üstüne öyle bir tecelli etmiştir ki nefis görünmüyor. Daha sonra biraz gevşeyince nefis bir daha başını kaldırır. O teskiye olmadan, tertemiz olmadan, nurlanmadan, o da Rabbini istemeden, Rabbim Allah'tır demeden ustat olmaz. Hazreti insan deyince o nefsinin şerrinden, şirkinden, küfründen, nifakından kurtulmuş olandır. Hatasız, kusursuz kul değil. Nefsinin şirkinden, küfründen, nifakından kurtulmuş olandır. Ben demekten kurtulmuş olandır. Evet, Allah der. Rabbim Allah'tır der. Bununla beraber Rabbini ister, onun tek derdi Allah'tır, Rabbidir. Onun rızası, sevgisi, dostluğudur. Nefsine taviz vermez. Karşındakiler ne kadar yanlış yaparsa yapsın. Nefsi adına kızmaz. Niye şu şunu şöyle yaptı, neden bunu, bunu böyle yaptı demez. O bilir. Bilir ki hayat bir imtihandır. Rabbi onu her anda imtihana tabi tutar. Ona düşen nedir? Her anda güzel yapmaktır. Nasıl yaparsam, neyi söylersem, nasıl bir tavır gösterirsem Rabbim razı olur deyip öyle yapmaya çalışır ki bu hal onu ustata taşır, bununla beraber nefsini teskiye ettirmiş olur. Nefsine taviz verdikçe, nefsiyle konuştukça nefsi büyür, güçlenir. Onu temizlemeyi asla beceremez. Vuslat Allah'a yakın, en yakın olmak demektir. Allah'a dost olmak demektir. Allah'ın onun kulluğunu, abdiyetini kabul etmesi demektir. onu huzura kabul et, etmesi. Bunun için ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e Ya Ali sen Allah'a en yakınlardan olmak ister misin? Mukarrebundan en mukarrebun olmak ister misin? Evet Ya Allah deyince ne buyurdu? Seni sevmeyeni sev. Sana gelmeyene git, sana vermeyene ver. Sana kötülük yapana iyilik yap. Affet, iyilik yap. İşte Allah'a yakınlık bununladır. Ancak böyle olursa Allah'a yakın olur. Dolayısıyla o yakınlığı hak eder. Vuslatı hak eder. Zahiri olarak kendine baktığında bu hali kendi üzerinde görüyorsa evet, vuslata yakın demektir. Ne zaman bunu anlar? Ne zaman Allah onu huzura aldı, perdeyi ona açtı, araladı. O kul, Rabbi ile muhatap oldu. evet, O zaman vasıl olmuştur. Evet, bundan önce e, yolcudur. Allah yolundadır. Yolculuk yapıyor. Yolculuk devam ediyor. Evet. Bir de burada Allah'ın cemalini müşahede de birkaç kelimeyle e, izah edeyim biraz. Allah ait i kerimede buyurdu ki gözler onu ihata edemez. O gözleri ihata eder. O zaman Allah'ın cemalini müşahede deyince böyle baş gözüyle görmek gibi bir şeyi anlamak küfür olur. Allah bundan münezzehtir. Kur Allah'ın cemalini ruhuyla müşahede eder. Allah'ın nefektu min ruhi dediği, kendi ruhundan insana nefettim dediği o ruh. Ne zaman ki üzerindeki perdeler kalktı, insan kendi kendisiyle Allah'ın kendisine nefettiği o ruhla beraber oldu. O olduysa, nasıl ki dünyaya gelmeden önce Allah kullarına ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında kullar ne demişti? Kalu bela şehidna. Evet, biz. Buna şahidiz. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahit olduk. Şahit olan kim? Şahit olan Allah'ın nefettiği ruhtur. Eğer nefhedilen ruh, Allah'ın cemalini orada müşahede etmişse burada da ne zaman ki o benliğinden kurtulduysa evet Allah'ın cemalini müşahede edecek olan, evet Allah'tan olan, Allah'ın kendi ruhundan nefettiğim dediği o ruh Allah'ın cemalini müşahede ediyor. Allah'ın nuri, Allah'ın cemalini müşahede eder. Yoksa varlık, onun cemalini müşahede etmekten böyle bir şeyi düşünmek, küfür olur. Allah'ı herhangi bir şeye benzetmek olur. Doğru anlamak gerekir. Anlamadan konuşmamak gerekir. Onun için Allah kıyamet günü soruyor. Siz benim ayetlerimi anlamadan, dinleyip anlamadan, onu inkar ettiniz öyle mi? Eğer değilse yaptığınız neydi? Onun için müşahedeyi de önce dinleyip anlamak gerekir. Anlamadan inkar etmek, onu peşinden reddetmek demektir. İşime geleni kabul ederim, gelmeni kabul etmem. Eğer birileri böyle bir nimetten mahrumsa, böyle bir nimeti Allah'ın cemalini müşahede etmeyi istememişse, kendi imanına dönüp baksın. İnsan, kendisini yaratan, Kendisinden varlık veren Rabbini, varlıkta tutan Rabbini, kendisini sevdiği için yaratan Rabbini sevmez mi? Seven sevdiğini görmek istemez mi? Cemalini müşahede etmek istemez mi? Onunla beraber olmak istemez mi? Onunla sohbet etmek istemez mi? Eğer biri inkar ederse, bu durumda kendi imanına dönüp baksın. İmani var mıdır, yok mudur? Eğer Allah cemalini müşahede ettirmeyecekse, bu aşkı, bu muhabbeti neden kuruna yaşatsın? Azap olsun diye mi? Hayır. Koş. Allah'a firar et. Koş ki vasıl olabilirsin. Cemalini müşahede edebilirsin. Evet. Sirat-ı müstakim yol demektir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Ayet-i Kerime'de buyurdu ki de ki Rabbim sirat-ı müstakim üzeredir. Resulullah Efendimiz Evet, bir çizgi çizmişti, etrafında bir sürü çizgiler. Bu yol, sirat-ı müstakimdir, benim ve sahabemin gittiği yoldur. Kim bu yolda yürürse, Allah'a vasıl olur, Allah'a dost olur dedi. Bunlar da yollardır, sirat-ı müstakimden ayrılmış yollardır. Kim bunlardan birine saparsa, yolun sonuna vardığında şeytana dost olur. Yolun sonunda şeytani bulur. Evet. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar, Efendimiz'e ve diğer TV çalışanlarına sevgi ve saygılarımı iletirim. Efendim Adem Aleyhisselam'ın torunlarından Hanuk Aleyhisselam'ın dünya üzerinde bilinen ilk dilde yazdığı kitapta 3. Cennetten dünya düşen meleklerin insan kızlarla çiftleşip kötü huylu şeytani yaratıklar meydana getirdiklerini ve nuh tufanı ile bunların bütün kötülüklerle beraber Dünyadan kiminliği <gülüyor> anlatılmaktadır. Bu kitap ilk Hristiyanlarca kutsal sayılmakta olup şimdilerde konuşulması bile sakıncalı bulunmaktadır. Orijinalinin 1800'lerin başında Etiyopya'da bulunduğu söylenen bu kitabın yazarı olan Hanuk Aleyhisselam hakkında Efendimizin görüşleri nelerdir? Böyle bir şey asla yoktur. Bu bir iftira, bir peygambere iftira, meleklere iftira, Allah'a iftiradır. Bununla beraber Allah kitabını indirmiştir. Öyle buyurdu. Allah Nuh'a, İbrahim'e, İshak'a, İsmail'e, Yakub'a torunlarına, Harun'a neyi vahyetmişse onu sana da vahy ediyor. Bununla beraber İsa'ya, Musa'ya neyi vahyetmişse sana da onu vahy ediyor buyurdu. Allah'ın kitabında Herhangi bir değişiklik bulunmaz. Allah, melekleri nurdan yaratmıştır. Buna beraber melekler erkek ya da dişi değildir. Allah'ın kitabına göre bu böyledir. Buna beraber onlarda nefis yoktur. Akıl vardır, irade vardır ama nefis yoktur, insanlar gibi. Nurdan yaratmış, nurdan yaratılmış melekler için nasıl böyle bir şey söylenebilir? Bu şeytanın iftirasıdır. Allah'ın kitabı bize yetmelidir. Allah kitabından neyi söylemişse hak odur, doğruya odur. Evet. Onun için melekler için böyle bir şey söylemek meleklere iftira olmuş olur. Aynı zamanda Allah'ın kitabını inkar olmuş olur. Hazreti Ömer yolda yürürken Tevrat'tan bir sayfa bulmuştu. Evet okuduğunda baktı ki Kur'an'daki ayetlere denk geliyor. Ayet onlarda. Şimdiki Tevrat da o zamanki Tevrat birbirine farklıdır. Bunu iyice bir anlamak gerekiyor. Evet tahrif olmuştur. Bir kısmı tahrif olmuştur. Şimdiki gibi değildir yalnız. Diyor o sayfayı alıp Resulullah Efendimiz'e getirdi. Ya Resulallah Tevrat'tan bir sayfa yerde buldum. Sonra onu okuyor. İşte şu ayetler de aynıdır. Diyor Resulullah Efendimiz yüzünün rengi değişti. Buyurdu ki Kur'an sana yetmedi mi ki başka kitapları getirip yani bu da Kur'an'a denktir. Kur'an'ı tasdik ediyormuş gibi okuyorsun. Hatta Hazreti Ömer diyor ki o günden sonra Yerde yazılı bir kağıt görsem bile kaldırmazdım. Başka herhangi bir şeyi e, Yani böyle e, Kitaptan olan bir şeyi okumaya korktum. Bir daha da okumadım. Yetmez mi dediyse yeter demektir bu. Evet bize Başkalarının kitabı değil O da yani Hz. Adem'in çocuklarına, torunlarına iftira olmuş olur, haşa. Bütün kitapların özü ve özeti Kur'an'dadır. Bir de fazlası vardır. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah bize neyi haber verdiyse biz ondan sorumluyuz. Bununla beraber Kur'an'a ters düşen herhangi bir sözü Allah'a ait kabul etmiyoruz. Kur'an'a ters düşen Kur'an'ın onaylamadığı kabul etmediği Hiçbir sözü hiç kimseden hiçbir şekilde kabul etmiyor edemeyiz. O insanların sözüdür. O şeytanın sözüdür. Evet, onun için Hazreti Adem'in torununa e, iftiradır. Kim kabul ederse etsin, kim nasıl bilirse bilsin. O da onların uydurmasıdır, Kendi kendilerine uydurdukları şeylerdir. Onun için böyle şeylere dönüp bakmak, ciddiye almak da doğru değildir. Bu bütün insanlar bütün insanlık için geçerlidir. Ya Allah'ın Resulünü kabul eder, Allah'ın kitabı, Kur'an'ı kabul eder, kurtulur ya da evet. şu anda İslam'la buluşan herkes için bu geçerlidir ya da ebediyen cehenneme gider. Başka kime iman ettiğini söylerse söylesin o fark etmiyor. Evet. Efendim Kayseri'den bir izleyicimiz Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam anne baba elindeki parayı diğer evlada verirse haklı oluyormuş o da bakmıyor ama veriyor söyleyince de biz evlat deyince de isterseniz hocaya sorun dilediğine verir diyorlar para bakmayana gidiyor bakanı da kullanıyorlar her işi bize yaptırıyorlar bakmaya gelince sıraya konuluyor birçok kişi böyle yapıyorlar çocuklarımıza karne parası vermiyorlar cevaplanır cevaplarsanız sevinirim hocam hayırlı akşamlar. Allah. Önce şunu söyleyeyim. Ana babalar kendi çocukları arasında mutlaka adaletle hükmetmelidirler. Varsa bir taksimat adaletle bunu taksim etmeleri gerekir. Sahabeden biri Resulullah Efendimize geliyor. Ya Resulullah diyor ben falan çocuğuma falan tarlayı, falan bahçeyi bıraktım. Sen de buna şahit ol dedi. Resulullah Efendimiz buyurdu mu? Buyurdu ki: Diğer çocuklarına da bu bahçe gibi bir bahçe verdin mi? Hayır dedi Yaratılı Allah. Niye buna ayrı veriyorsun? Onu çok seviyormuş. Evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kesinlikle olmaz. Beni böyle bir şah şeye şahit kılamazsın. Adaletle hükmetmen gerekir. O da senin çocuğun. Diğerleri de senin çocukların. Sevdiğine neyi verdinse, O diğerlerine de Aynısını vermen gerekir. Hepsi aynı hakka sahiptir. Evet. Önce bunu böyle anlamak gerekir. Evladın nasıl bakması gerekir? Onlar nasıl davranırsa davransın. İsterse yanlış yapsın. Bu yanlıştı yalnız. Onu söylüyorum, bu yanlıştı. Yanlış yapsa bile kim anasına babasına iyilikte bulunursa, ihsanda bulunursa, saygıyı gösterirse, onları sevindirirse, gönüllerini yaparsa o kazanır. Allah'tan kazanır. Rabbim böyle söylediği için yaptığından dolayı kazanır. Allah onların ikisi veya biri yanında yaşandığında onlara öf bile deme dedi. Öf bile demeyen kazanır öyle uygun gördünse, hadi öyle olsun, senin gibi olsun. Ama bilesin ki Allah'ın emri de böyledir. Demek gerekir. Buna beraber kızmamak gerekir, küsmemek gerekir. Onlara bakmayı, böyle bir zahmet olarak değil, nimet olarak görmek gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, anası ya da babası veya ikisi yaşlanıp evlata muhtaç olduğunda, eğer o evlat onlarla beraber cenneti kazanamadıysa ona yazıklar olsun dedi. Cennete sebep, cennete vesile. Derdimiz de bu olması gerekir. Rabbim nasıl seviyor, nasıl istiyorsa ben öyle yaparım. Varsın onlar öyle yapsın demesi lazım, dememiz lazım. Böyle yaptığımızda kazanıyoruz. Evet, Gönlümüzü, gözümüzü Allah'ın rızasından, dostluğundan, sevgisinden ayırmamamız gerekir. Kim nasıl bir yanlış yaparsa yapsın bize düşen güzel yapmaktır. Doğru yapıp kazanmaktır. Evet. Efendim, Balıkesir'den Danizan <gülüyor> Er Yılmaz yoktan yaratan yüce Allah'ın rahmeti, bereketi, Resulullah Efendimizin salat ve selamı, hocamızın derişlerinin ve tüm ümmetin üzerine olsun. İnşallah. Kadim ve sahabeler şehri Diyarbekir'den bir güneş doğdu, gönülleri ısıtıyor. İnsanlara hakkı batılı ayıran Furkanla aydınlatıyor. Hamdolsun sizi insanlara önder yapan Rahman ve Rahim olan Rabbimize her iki dünyada da mahcup etmesin inşallah. Benim birinci sorum, mürşidimin yüzünü bir an simsiyah görmenin hikmeti nedir? İkinci sorum, mürşidimin sesiyle gönlümüze hitap gelmesinin hikmeti nedir? Evet, eğer bir derviş, mürşidinin yüzünü bir an olsun siyah görse, bu durumda bir an bile olmuş olsa, gönlünü başka tarafa döndürmüş demektir. Başka tarafa döndü demektir. Bir an olsa bile. Bu durumda, Allah ona neyi öğretiyor? Gönlünü başka tarafa döndürme, buna dikkat et demiş olur. Aynı şekilde, eğer hitabı mürşidinin sesiyle duyuyor ve işitiyorsa, Zaten bunun böyle olması gerekir. Aynı şekilde oradan da anlaması gereken şey nedir? Evet, bağını kurmuş ama bir an bile olsa ayırmıştır. Allah nimeti ihsan ederken, ikram ederken onun üzerinden ikram ediyor. Onun vesilesiyle ikram ediyorsa elbette ki hitabı da onun üzerinde yapar. Evet, Bu da derüşün gönlünün de mutmain olması içindir. nimeti O'nunla verdiğine dair gönlü mutmain olsun diye. İkramı O'nunla yaptığına dair gönlü mutmain olsun diyedir. Ee, Allah e, kardeşimizin gönlünü inşallah böyle mutmain eder. O'nu umdukuna nail eder inşallah. Efendim Şanlul falan Muhammed isimli bir izleyicimiz. Selamunaleyküm. Aleykümselam. Allah rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Efendime sorum, kader ve günahla ilgili kaderimiz önceden yazılmış mı? Yazılmışsa nasıl günah işliyoruz? Diyelim ki biri kaza yapıyor, biri kader diyor, biri akılsızlık, cahillik diyor. Tam olarak anlamış değilim. Allah razı olsun, mekanınız cennet olsun inşallah. Allah razı olsun. Kader aslında bir sırdır. Buna beraber anlaşılmaz demek değildir anlayabildiğimiz kadarıyla anlamaya çalışmamız gerekir. Kader, takdir, Allah'ın sınır koyması demektir, sınırlaması demektir. Kader, Allah'ın ilmidir aynı zamanda. Allah'ın ilmi. Allah her şeyi bir takdirle yaratmış. Her şeyin içine kaderini koymuştur buyurdu. Kaderini, her şeyini bir kaderi vardır ve Allah takdiri yapmıştır. Buna beraber irade verdiği varlıklara tercih etme hakkı vermiştir. İnsan gene o kaderin içindedir, takdirin içindedir. Yani Allah'ın kuluna irade vermesi de takdiridir. Tercihi yap dedi Allah. Kul kendi tercihini yaparken, eğer kendi iradesiyle tercih etmişse, kendi iradesiyle, buna beraber Allah'ın verdiği güçle, kuvvetle, eğer müdahale etmişse bir işte, o ondan sorumludur. Kendi iradesini kullanıyor orada çünkü. Allah orada onu serbest bırakmış. Ama bütünüyle serbest bırakmamış. Çünkü onun külli bir takdiri, kaderi vardır. Allah müsaade etti demektir eğer Allah ayeti i kerimede iman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun dedi. Allah şu cennet yoludur, sirat ve bu da cehennem yoludur dedi. Dilyen cennet yolunu, dilyen cehennem yolunu tercih etsin dedi. Yola giren mutlaka yolu yürür. Yürürken, Allah'ın kendisine verdiği güçle, Allah'ın kendisine verdiği irade ile, irade edip, o gücü kullanıp, o yolda yürüyor. Eğer kendi iradesiyle bunu yaptıysa sorumluydur. Doğru yapmışsa mükafatı vardır, yanlış yapmışsa cezası vardır. Kul kendisi bunu takdir etmiştir. Yani kul kendi hayatın, hayatı hakkındaki takdirini kendisi yapıyor. Ama bütünüyle bir gücü yoktur, Allah'ın takdirinin içindedir. Allah'ın müsaade ettiği kadarıyla onu yapabilir. Bir kaza olduğunda, eğer o kaza yapanın herhangi bir şekilde orada bir suçu yoksa, bir gücü yoksa, bir ihmali yoksa, evet doğrudur, bu kaderdi. Bu takdirdi. Çünkü kendi iradesini orada kullanma, Allah'ın kendisine verdiği gücü kullanmak gibi bir tercihi olmamış orada. İradesinin dışında o olmuş. O onun kaderidir. Yok eğer ihmal varsa, Orada yanlışlık varsa, orada kız yapmışsa, kaza yapmışsa, bu cinayettir. Doğru söylemiş, söyleyenler, o akılsızlığından dolayıdır, aklını kullanmadığından dolayıdır. Ona kader denmez. Ona ne denir? Ona cinayet denir. Kul, kendi iradesiyle, tercihiyle, gücüyle, kuvvetiyle yanlış yapmıştır. Onun cezası da cinayet cezasıdır. Bunu da böyle anlamak gerekir. Evet, bu konuyu da tabii geniş geniş e, yine esma Hüsna'da anlatmışız. İnşallah arkadaşlar e, oraya bakıp Allah'ın Kadir ismini anlatırken izah etmiştim galiba. E, daha iyi anlaşılır inşallah. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm Hocam. Biz bu kadar cemaate sahip olduğumuz kadar hiçbir zaman olmamışız. Peki, peki neden doğruluğumuz azalmış ve neden bunlar bir araya gelmiyorlar, birleşmiyorlar bu cemaatler? Evet, neden? Soralım bakalım nedenmiş. <gülüyor> Resulullah Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, gelecekte çok alacaksınız, çok olacaksınız. <gülüyor> Ama serin getirdiği çerçöp gibi olacaksınız bir kıymeti, bir değeri olmayan çerçöp gibi. Yani ismi mümin, Müslüman ama çerçöp gibi Müslüman. Sele kapılan, dünya seline kapılan çerçöp gibi dedi. Evet, böyle müminler çoktur, Müslümanlar çoktur. Evet, bir birçok milyardan fazla. Cemaatler dersen şimdi kadar hiç olmamış kadar cemaat olmuştur. şu vardır şu anda. Niye? Çerçöp gibi bir işe yaramıyor. Birlik yok, beraberlik yok. Neden? Kardeşlik yok. Niye kardeşlik yok? İman yok da ondan. Bunun başka bir izahı yok. Hiç böyle lafı dolandırmıyoruz. Böyle kendi kendimize fetva vermiyoruz. Allah müminler kardeştir dedi mi? Dedi. Öyleyse kardeşler birbirinin arasını bulsun. Kardeşlerinizin arasını bulun dedi mi? Dedi. Cemaatler bu kardeşliği tesis etmek yerine tefrika yapıyor. Benim cemaatim diyor. Hani Allah müminler kardeştir dedi. Kardeşlerinizden arasını bulun dedi. Hepsini uzaklaştırıyor. Bir ben varım diyorsun. Benim gibi yaparsan doğru yapmış oluyor. oluyorsun diyorsun. Bu tefrika olmaz mı? Tefrika. Tefrika neye sebep olur? Fitneye sebep olur. Zaten görüyoruz fitneye. Adam öldürmekten daha kötüdür, daha beterdir dedi Allah. Evet, müminler, Müslümanlar birbirini vuruyor, güçlerini kaybetmişler. Dolayısıyla Yahudiye, Hristiyan'a, Müşriye ne olmuş? Esir olmuşlar. Neden? İman olmadığı için. İman gerçek manadaki iman olmadığı içindir. Eğer gerçekten iman olmuş olsaydı, Allah'ı severdi. Allah için müminleri severdi. Evet, Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Sizin veliniz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir. Allah'ı, Resulünü, müminleri dost edinemediğimiz içindir. Dünyaya dost olmuşuz. Dünyalık insanlara dost olmuşuz. Menfaate dost olmuşuz. Nerede menfaatımız varsa, onun dini olmasa bile ona dost olmuşuz. Ondan. Gemisini kurtaran kaptandır deyip dünyanın peşinden koşmuşuz, şeytanın peşinden koşmuşuz. Evet, sorun, mesele Allah'ı her şeyden çok sevmediğimiz içindir. İman deyince onu inanmak olarak anlamışız. Allah'a, Resulüne, Resullerine, Kitaplarına, Ahirete, Meleklerine. Kıyamet gününe iman, inandınsa tamam. İman etmişsin. İman budur denmiş. Allah öyle söylemedi. İmanımız inanmak olduğu içindir. Eğer imanımız sevmek olsaydı, Allah'ı her şeyden çok, canımızdan çok sevmek olsaydı, Resulü'nü her şeyden çok, canımızdan çok sevmek olsaydı, Allah'ın kelamını her şeyden çok, canımızdan çok sevmek olsaydı, ahireti dünyadan daha çok sevmek olsaydı, meleki şeyleri, ibadeti, hamdi, Tesbihi, tekbiri, şeytani şeylerden daha çok sevmiş olsaydık bu durumda gerçekten iman etmiş olurduk ki hakiki mümin de budur. Evet, Allah hakiki mümini anlatırken ne buyurdu? Onlar Allah zikredildiğinde, Allah dediğin, dendiğinde kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okununca muhabbetlerini arttırırlar. Onların bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. İmanımız böyle olsaydı, kardeş olurduk, bir olurduk, beraber olurduk, gerçek manada mümin olurduk. Gerçek manada, Allah'ın tabiriyle, hakiki mümin olamadığımız için, müminliğimiz eksiktir, sahtedir. Evet, onun için kardeş olamamışız. Cemaatler ne kadar çok olursa olsun, ben müminim, müslümanım diyenler ne kadar çok olursa olsun, Böyle bir iman birliği, beraberliği, kardeşliği olmadıkça halimizde böyle olur. Bundan kurtulamayız. Evet her birimize düşen birbirimizi Allah için sevmektir. Sevip yardım etmektir. Bu sevgimizi ispatlamaktır. Birbirimizi taşlamak değildir. Küfürle itham etmek değildir. Kötülemek ya da yermek değildir. Allah hepimize, bütün müminlere, Müslümanlara bu bu imanı ihsan etsin inşallah. İkram etsin inşallah. Efendim Yusuf Öven. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Tek başımıza Subhanallah ve Elhamdülillah, Allahu Ekber zikrini ve Allah'ın tüm isimlerini zikredebilir miyiz? Evet. Tüm isimlerini deyince o El Esma ve Husna'daki Allah'ın 99 ismini zikredebilir. Yani her e, birini teker teker değil de birden zikredebilir. Bununla beraber Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunların her birinde, her bir e, esma ile beraber Allah ismi vardır. Bunları yapabilir. Yani, Subhanallah da diyebilir, Elhamdülillah da diyebilir, bunu zikir olarak yapabilir. Allahu Ekber de diyebilir, istediği kadar bu zikri yapabilir. Beraberinde Allah ismi olduğu için. Diğer esma ile de, Allah ismiyle beraber yapabilir. Ama tek başına, sadece mesela şu ismi, Rahman ismi zikredeyim, sürekli onu zikredeyim. Rahman ismi tek başına, bu doğru olmaz. Bu manevi dengeyi bozar, rahmete aşırı gider. Evet fazla zikredince o isim tecelli ediyor çünkü onun dengede olabilmesi için esma ve husna'yı hepsini teker teker peş peşe okuması gerekir ya da her birini tek tek okuyup üzerine tefekkür etmesi gerekir ya da sadece o ismi zikredeyim demek doğru değildir ama Allah ismiyle beraber zikredebilir. Çünkü bütün isimler Allah zikrinde mevcut olduğu için o manevi gıdayı alırken bütün isimleri almış olur. Ama tek bir, bir esmayı zikrederse bu durumda sadece o ismin nuru tecelli eder ki onda e, diğer isimlerinin dengesizliğini beraber getirir. Onun için e, saydıklı isimler Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, evet, La ilahe illallah, bunları tek başına istediği kadar yapabilir. Ama diğer isimleri sadece bir ismi zikrederse bu doğru olmaz. Mürcidinin söylediği kadarıyla yapması gerekir. Esvayı hepsini zikredebilir. Evet. Efendim, Konya'dan Kamil'e Üçer zalim insanlara neden bir şey olmuyor? İnsanlara zulm ediyorlar, hayvanlara zulm ediyorlar. Neden böyle insanlara bir şey olmuyor? İnsanlara zulm ediyorlar, hayvanlara zulm ediyorlar. Hayat bir imtihan. Her ne olursa olsun, her şey Allah'ın kudreti dahilindedir. Kudretinde ve kontrolündedir. Eğer Allah müsaade etmişse, müdahale etmiyorsa, gazabını hemen indirmiyorsa bunun bir sebebi var. Nedir sebebi? Sebebi imtihan. Kazanma imkanı. Eğer karanlık olmazsa aydınlık anlaşılmaz. Küfür olmazsa iman anlaşılmaz. Yanlışlar olmazsa doğru, doğruluk anlaşılmaz. Aynı şekilde zulüm olmazsa rahmet, merhamet anlaşılmaz. Bunların olması gerekir. Öyle ki herkes tercihini yapabilsin. Doğru yapma, güzel yapma tercihi. Allah'a göre, yapıp kazanma tercihi olsun, kazanabilsin. Değil hayvanlara zulüm, şu anda insanlara yapılan zulmü görüyoruz. Allah görüyor mu görüyor? Gücü yeter mi yeter? Ama müdahale etmiyor. Yani bizim zannettiğimiz manada müdahale etmiyor. Ne diyor? Hadi göreyim sizi, güzel yapın bakalım. Bizi bize gösteriyor. Bir ve beraber olmadığımızı, kardeş olmadığımızı, birbirimizin, müminlerin derdiyle dertlenmediğimizi bize gösteriyor. Onlar için bir fedakarlıkta bulunmadığımızı bize gösteriyor. Elbette ki bunu gösterenler, bunu yapanlar istisnadır, müstesnadır onlar. Yapanlar yapan yapıyor. Yapanlar sahabenin kazandığını kazanıyor. Ama bir de durup seyretmek vardır. Durup bakmak vardır sadece. İçinin yanmaması vardır. Evet, bu bir imtihan. Onun için. Ve bu hayat Allah'a göre bir günlük hayattır. Ebedi bir hayat bizi bekliyor. İnsanları da bekliyor, hayvanları da bekliyor. Bütün varlığı bekliyor. Ebedi bir hayat. Bütün varlığın bir Zahiri bir de manevi tarafı vardır. O manevi tarafı baki olan tarafıdır. Ahirette de devam edecek olan tarafıdır. Mesela burada o bu bir günlük bir hayatta ne yaşadığımız değildir. Mesela neyi kazanıp ebedi hayata gittiğimizdir. En büyük zulmü peygamberler görmüş. Sonra peygamberlere yakın olanlar görür. Buyurdu Resulullah Efendimiz. Evet. Ne kadar imtihan büyükse, ağırsa o kadar manevi olarak büyüme ve kazanma imkanı vardır. Hayatı böyle görmek gerekir. Herkese düşen Allah'ın emrettiği gibi güzel yapmaktır, doğru yapmaktır. Bunu yaptığımızda kazanıyoruz. Hayatı da böyle görmemiz gerekir. Olayları, meseleleri bir imtihan olarak görüp okumamız gerekir. Gereğini yapmamız gerekir ki kazanabilelim yoksa bu dünyaya göre baktığımızda doğru. yanlıştır. Allah neden müdahale etmiyor diyebiliriz. Ama bunu anlamak gerekiyor ki bu bir imtihan, kazanma imkanı. Evet. Efendim Bursa'dan Nurettin Peygamber Efendimiz kızım Fatıma sakın babam peygamberdir diye güvenme hadisini açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz bize şefaat edecek mi? Gerçekten şefaata ihtiyacımız var. Evet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet. Kısım Fatıma sakın babam peygamberdir diye bana güvenme. Yarın kıyamet günü ben sana yardım edemem. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Nefsini Nefsini demek kendini demek kendini Allah'ın elinde satın al Allah'tan satın al kendini bunu anlamak gerekiyor Eğer Resulullah Efendimiz böyle bir şeyi kızına söylediyse acaba ne demek kendini satın al nefsini satın al demek ne demektir Allah'ın insana nefet yürü insanın kendisidir. Gerçek manadaki varlığıdır, nefsi odur, hakiki nefsi odur. Öteki üstüne bulaşmış çamur demektir. Küfür olsun, nifak olsun, günah olsun, nefis derken onu kastediyoruz ama onun arkasında hakiki nefis var. Onun hakikati vardır. Allah'ın insana nefret ruhu hakikatidir, kendisidir, nefsidir. Allah rahmeti nefsine yazdı buyurdu mesela kendine, zatına yazdı demektir. Kendini Allah'tan satın almak gerekir. Allah o ruhu emanet olarak vermiştir. Emanet olarak bedene, o iradeye, insana emanet olarak vermiştir ki, onu satın alsın diye. Allah'ın kendisine nefretti ki, o ruh olsun diye. Ama onu satın alabilmesi için kendini satması gerekir. Vehmi olan, hayali olan benliğini, nefsini, varlığını vermesi gerekir ki onu alabilsin. Kendini kurban etmeden onu alamaz. Yani hayali olan, vehmi olanı kurban etmedikçe hakikisini alamıyor. Dünyayı kurban etmedikçe ahireti alamaz. Böyle. Evet, nefsini Allah'ın elinden satın al demek... Allah'ın sana ne ki, evet, o ruh ol demektir. Her şeyi verip, o ol demektir. Vehbi olanı, evet, kurban et, hayali olanı kurban et, zahiri olanı kurban et ki, onu alabilesin. Böyle olursa, nefsini, kendini satın almış olur. Yoksa, yoksa emanete ihanet etmiş olur, hainlik etmiş olur. Allah emanet ettiyse, o senin olsun diyedir. Onunla kazanasın diyedir. Kazanamadın, onu yok saydın. Onu kaybettinse emanete de ihanet etmiş oldun, kendini de insanlığıyla kaybetmiş oluyorsun zaten. Evet. Efendim İstanbul'dan Gökhan, çocukken hayvanlara sert davranırdım ve işkence ederdim ve yine 13 ile 18 yaşları arasında çok ufak malzeme ve para çaldım ve şimdi 26 26 yaşındayım. Üç yıldır namaza başladım ve geçmiş günahlarım aklıma geldikçe insanlığımdan utanıyorum. Ne yapmalıyım? Ayrıca helalleşmek için o kişileri de bulamıyorum. Şimdiden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tek kelimeyle söylemek gerekir ki ne mübarek insan. Evet. Çocukluğunda veya o gençliğe doğru giderken hata yapmış, yanlış yapmış. Şimdi pişman. Bundan daha mübarek olur mu insan? Ne yapayım da Rabbim affetsin. Tevbe ettiğimizde Rabbimiz onu affetmiştir zaten. O'nu telafi etme imkanımız olmasa da, zulüm olmuş olsa bile. evet. Rabbimize döndüğümüzde Rabbimiz onu siler, affeder. O hesabı üzerine alır. Sahabe için öyle yapmamış bir ili. Bizim de Allah'a dönmeyene kadar Rabbimizi tanıyıp anlamayana kadar cahiliye dönemimizdir. Biz de cahiliye döneminde şöyle şöyle yaptık demiş oluyor ki kardeşimiz, hem de böyle kısa bir süreli. Eğer biri 60 yaşına gelmiş olsun, bütün hayatı boyunca yanlış yapmış olsun, günah işlemiş olsun, buna beraber o yaştan sonra Rabbine dönsün. Allah onu kabul eder mi? Eder. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunda, tersini yapmaya çalıştığında, evet, Allah onu siler. Olmamış gibi muamele eder ona. Ona düşen nedir? Evet, yaptığının tersini yapmaktır. Yanlış yapmışken, güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışmaktır ki, kardeşimiz, evet, hamdolsun, Rabbine itaat etmeye çalışıyor. Resulüne tabi olmaya çalışıyor. Gönlü onunla meşgul olmasın. Gönlümüz meşgul olmasın. Böyle şeylerle önümüze bakalım. Rabbimizin rızasını, sevgisini kazanmaya çalışalım. Rabbim beni affetti deyip biz de kendimizi affedelim inşallah. <gülüyor> efendim Azerbaycan'dan <gülüyor> alim, zikirli şarkı gibi okumak olur mu demiş efendim? zikri, şarkılı okumak. Evet. Yani mesela Esmaül ül Husna'yı ilahi gibi okumak. Örnek verdim. Olabilir böyle mesela. Elbette ki o olur. Nasıl Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı okurken tecvidle okuyoruz. Kur'an'ı müzikle mi okumuş oluyoruz? Hayır. Tecvidle okumuş oluyoruz. Resul Efendimiz Kur'an'ı o şekilde dinlemeyi severdi okurdu, okurdu. Evet. Buna beraber bütün zikirlerde o ilahi şeklinde okunur. Yani hiçbir mahsuru da olmaz. Önemli olan o ilahinin kardeşimizin tabiriyle o şarkının, şarkılığının gönlümüzü Allah'a döndürmesidir. Bizi Allah ile baş başa kalmasıdır. Eğer gönlümüzü Allah'a döndürüyorsa, evet bu durumda o hayırdır, o doğrudur, o güzeldir. Evet. Efendim bir soruyla beraber izin olursa bir haberler. Efendim Diyarbakır'dan Muharrem Altında Allah'ın rahmeti üzerinize olsun hocam. Amin. Hocam gönlümü bir türlü dünyadan alıkoyamıyorum, şeytana galip gelemiyorum, nefsime yenik düşüyorum, kendime zulmediyorum, ne yapabilirim? Kardeşimiz gayet güzel anlatmış. Oğlu gibi söylemiş daha doğrusu. Gönlümüzü dünyadan alıkoyamıyorsak, Rabbimize dönemiyorsak bir sorun var demektir. Sorun Allah'ı bilme ve tanıma sorunudur. Eğer Rabbimizi tanımış olsaydık, tanısaydık, Rabbimizi severdik. Rabbimize aşık olurduk. Hiçbir şey, hiç ne dünya, ne de dünyadaki hiçbir şey bizi Rabbimizden ayıramazdı, uzaklaştıramazdı, meşgul etremezdi. Evet, sorunumuz arkadaşımızın ne yapması gerekir? Önce marifetullah'a sahip olmaya çalışması gerekir. Bunun için okuması gerekir. Allah'ın oku dediği gibi Kendini okuması gerekir, varlığı okumaya çalışması gerekir. Hayatın gayesini okuyup anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın muradını anlamaya çalışması gerekir. Sonra Allah'ın kitabını, vahyini okuyup anlamaya çalışması gerekir. Ayetler üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Bir de dışarıdaki ayetler üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Allah her şeyi hak ile yaratmıştır dedi. Hak ile, yani her şey üzerinde bir muradı vardır. Hiçbir şey batıldı değildir. Her şey bir ayet. Evet, yer, gök, ay, güneş, yıldızlar, insan, hayat, olaylar, meseleler hepsi bir ayet. Ayetleri okuyup üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Allah'ın muradını öğrenmeye, anlamaya çalışması gerekir. Elbette ki önce kendi üzerindeki muradını. Rabbini anladıkça, tanıdıkça sever. Sevince iman etmiş olur. Dolayısıyla bütün hastalıklardan da kurtulmuş oluruz. Bunun dışında kurtuluş asla olmaz. Bu bütün insanlar için böyledir. Evet. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.